يا أيها الذين عاملوا اتقوا الله حقا تقاته ولا تموتن إلا بأنكم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبثوا منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين عاملوا اتقوا الله وقولوا قولا سبيبا Yücelh lakin ağımlarını ve yafil lakin ibnülüküm. Ve bil yutgillaha ve rastuluhum. Fakat faza fazağın بعد فأصطقل حديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محتتاتها. فكل محتة بدع. فكل بدع دلالة. فكل دلالة في النار. ثم بعد.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 kimseyle sonradan İslam'a dahil olan, sonradan infak eden kimseler bir değil. Buna Allah Azze ve Celle belirtiyor. Ali İmran suresinde bakın ne buyuruyor? Ve sari'u ila mağfifiratun min Rabbikum ve Cenneh Arduhetsemavatu vel ard uuddet lil mütteqin Rabbinizden bağışlanmaya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 Budur. Allah Azze ve Celle ancak takva ehli kimselerden kabul eder. İnne يَتَقَبَّلُ اللّٰهُ مِنَا الْمُتَّقِينَ Ancak Allah Azze ve Celle ancak muttakilerden kabul eder diyor Maide Suresinde. Hadid Suresinde bu ayet-i ile bir benzeri var. سَابِقُوا اِلٰى min Rabbikum رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ Ardıha ki ardı sema ve'l ard Rabbinizden mağfirete bağışlanmaya koşuşun ve cennete oranın genişliği gökler ve yer kadardı. Yani insan gökleri ve yerin ne kadar tasavvur edebilir? Ne kadar kestirebilir? Ne kadar zihninde tam bir karar kılabilir? Mümkün değil. Göklerin ucu bucağı yoktur.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 Allah'ın nereden razı olsun? Zikretmişler. Mesela dua ederken en önemli A'da kıbleye yönelilmesidir. Çünkü dua bir ibadet. -dua, huvel ibadet. dua ibadettir diyor Aleyhisselatü Vesselam. Kıbleye yönelmek, el açmak. Önce Allah Azze ve Celle'ye hamd ve senada bulunma. Sonra Resulü sallallahu aleyhi ve selleme salatu selam getirmek. Bunlar duanın adaplarından. Sonra da kişi isteyeceği şeyi ısrarla istemesi ve üç defa zikretmesi. Ve duanın makbul olduğu zamanlarda istemesi. Gecenin son zamanlarında, yağmur yağarken, cuma vaktinde, özellikle ikindinden sonra vesaire. Bunlar makbul zamanlardan bazıları.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 bir kimseye yardım etmek, sıla-i rahim yapmak vesaire bunların hepsi girer bunun içerisine. Salih ameller diye zikredilenlerin hepsi girer. Yine Nebi Aleyhisselatü Vesselam bu dinin kahramanlarının baktalları, battal Arapça bir kelime, kahramanları, komutanları ve ulemasının alimlerinin kıyamete kadar devam edeceği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 Ebu Nuaym'in hilyesinde zikrediliyor. Şeyh Albani Rahmetullah Aleyh hadisi sahih diyor. Sahih bir hadis. Diyor ki aleyhissalatü vesselam لِكُلِّ قَرْنٍ مِنْ اُمَّتِ Ümmetimden her asırda ileri geçenler, önde olanlar olacak. Önde gidenler. Tıpkı muhacirler gibi. Tıpkı İslam'a ilk giren kimseler gibi.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 وَخُذُوا هِزْرَكُمْ وَخُذُوا هِزْرَكُمْ Tedbirinizi alın diyor. Allah'a اللّٰهَ عَدَّ لِلْكَافِر۪ينَ اَذَابًا مُه۪ينَا Muhakkak Allah kafirler için alçaltıcı bir azap hazırlanmış. Tedbir almak zamana, ortama ve kişilere göre değiştir. Nebimiz aleyhissalatü vesselamın döneminde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 Gizlice kimseye fark ettirmeden Mekke'ye giriyor ve Nebi Aleyhissalatu vesselam'ın yanına geliyor. Sen kimsin? Ali Aleyhissalatu vesselam ben Allah'ın nebisiyim. Adam nebi, ne Ne demekti dediğinde diyor ki nebi Allah'ın göndermesi. Yani ben Allah gönderdi diyor. Ben Allah'ın elçisiyim. Peki seni hangi şeyle gönderdi?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 Gerçekten de hür de var, köle de var derken kastedilen hür, Ebu Bekir radıyallahu an, köle de Bilal Habeshir radıyalla. Hiçbir şekilde yalan değil. Ama İslam eti İslam yedi yerince tedbirini alarak cevap veriyor. Bunun gibi birçok yerde maslahat gereği tedbir almak gerekiyor. Bunun üzerine amur.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 işte o cibrilin gelmesi, ilk vahyin başlaması ile iman edenler arasında bir sıcaklık samimiyet ülfet peyda oldu. Onların ümitleri arttı. Karanlıklar içerisindeki, karanlıklar içerisindeki durumları, sıkıntıları, bu vahyin nuru ile adete aydınlandı kardeşler.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 Semada bahis yapıyordu. Gökyüzünde onlardan bahsediliyordu. İlk Müslümanlardan bahsediliyordu gökyüzünde. Meleyle alada, melekler içerisinde. Çünkü onlar çok değerli insanlar. Herkezanebi Ali sallallahu aleyhi ve da sımsıkı sarıldılar. Çünkü o en yüce bir örnekti. Onun için Ali Allah Azze ve Celle, Ahsab Suresinde, لقد كان لكم fi رسول اللّٰهِ Es-sübhatun hasenatun limen kana yercullah vel âkhara, ve Yemin olsun ki Allah'ın resulünde sizin için en güzel örnekler var. Allah'a ahiret gününe iman eden ve Allah'ı çoksa zikreden kimseler için o onlar için en büyük kudve, en büyük örnektir. Sallallahu aleyhi ve sellem. Kur'an'a gelince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 bu onlara yeterli geldi. Bütün acılara, bütün sıkıntılara rağmen Kur'an bir tesellidir. Kur'an gönüllere bir şifadır. "Ve nenzilu minel-Kur'ani ma huwa şifâun ve rahmetun lil Biz Kur'an'dan şifa ve rahmet olan şeyi indiriyoruz. Allah Azze ve Celle böyle buyuruyor. İşte bu Kur'an'la kardeşler, o ilkler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 Hiçbir şekilde nefsimizi temize çıkartmamalıyız. اِنَّ nefs ele emmaretun بِالسُوا اِلَّا مَا رَحِمَ Muhakkak ki nefis insana kötülüğü emreder. Ancak Rabbimin rahmet ettiği müstisna. Öf ve adetlere bulaşıyor insan bir şekilde. Allah Azze ve Celle salim kılsın. Allahu Teala arzumuzu İslam'ın Kur'an'ın sahih sünnetine arzusuna tabi kılsın. Amin. Yusuf Suresi'nde Allah Azze ve Celle Elif Lam Ra Bismillahirrahmanirrahim. Elif Lam Ra. Tilca ayatul kitabil mubin. İşte bunlar apaçık kitabın ayetleridir. Elif Lam Ra harf mukatta dediğimiz harfler. Bunların manası müteşabih diye inanıyor. Ehli sünnet vel cemaatten bir grup alimler böyle söylemişler. Bunlar hakkında konuşanlar da vardı. Ama en güzeli Allah azze ve celle'ye havale etmek. İnna <gülüyor> enzalnâ İnna enzalnâ Kur'ân'ı Arabiyyen le'allekum Biz onu diyor Arapça bir Kur'an indirdik. Umulur ki akledersin, düşünürsünüz.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 Kur'an'la ilgili çok önemli bir hadis var. Bunu zaman zaman zikrediyoruz. Tekrar zikretmekte fayda görüyor. İbn-i sahih bir hadis. Aleyhisselatü vesselam, Enes'in rivayet ettiği bir hadiste diyor ki اِنَّ لِلَّهِ Muhakkak ki Allah'ın ehil kulları Allah ehli kimseler vardır diyor. Ashab soruyor. Kâlû <gülüyor> menhum yâ Resûlallâh. Ey Allah'ın Resulü, onlar kimlerdir? Hemen soruyorlar. Çünkü onlar hayırda öne geçmek istiyorlar. Testebûl <gülüyor> hayrât. Bu ayetin mucibini yerine getirmek istiyorlar. Menhum? <gülüyor> Kim onlar? Biz de onlardan olalım istiyorlar. Aleyhissalâtü vesselâm diyor ki: "Hum ehlü'l-Kur'ân." <gülüyor> onlar Kur'an ehli kimselerdir. Ehlullah ve hâssatu. Onlar Kur'an ehli kimselerdir, Allah ehli kimselerdir, Allah'ın has kullarıdır, Allah'ın özel kulları. Kur'an ehli olmak, Kur'an ehli olmak Allah'ın özel kulu olmak, Allah'ın değer verdiği kimse olmak. Ama bu Kur'an ehli olmak sadece kuru kuru okumak değil.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 Önceki geçen tarihlerin ifadelerine göre Kur'an'ın bakın ne özellikleri var. Kira Kur'an Allah'ın <gülüyor> kitabı. Onun içerisinde sizden öncekilerin yani geçmişin metlerin ve sizden sonrakilerin haberleri vardır diyorlar. Yani kıyamete kadar gelecek bazı olaylara işaret ediyor. Kıyamet vaktinden haber veriyor.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 Cinler bile eşittiği zaman ona hayret etmişlerdir ve dinlemekten geri duramamışlar, bırakıp gidememişlerdir cinler. Allah Azze ve Celle, inna samrana Qur'anen aja'be, cinlerden bahsederken muhakkak ki biz acayip, yani çok hoş, hayret edilecek bir Kur'an dinledik diyorlar, cinler. İlk dinlediklerini. Yehdi ile rosh faamen nabi doğruya hidayet eder doğruyu gösterir Biz ona iman ettik o şuke bir Rabbine hala ve biz Rabbimize şirk asla koşmayacağız diyor dinleyen cinler öyle diyorlar hem cinlerin hidayeti hem de onların azgınlıklarının en büyük en büyük kırıcısı önüne geçisi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 işkence gören Allah'ın dini hususunda her şeye katlanan dininden vazgeçmeyen dinin uğrunda mücadele veren dünyanın her bir yanındaki kardeşlerimize sebat versin onları gök ve yer ordularıyla desteklesin Allah azze ve celle onlara muvaffakiyet versin meleklerle onları güçlendirsin ve bizleri de onların zümresine ilhak eylesin Ha ve Allahu aleyhi ve sellem sallallahu ala nabiyyina Muhammedun subhanakallahumma ve bihamdik eşhedü en la ilaha illa ente esteğfiruke ve etûbü ileyke